İlal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Ebu Eyyüb, Allah ve Resulünün razı olacağı bir sadakayı sana söyleyeyim mi? Elbette, söyleyin ya Resulallah. Resulullah şöyle dedi. Birbirlerine kin besleyip anlaşmazlığa düştüklerinde insanların arasını bulmaya çalış. Müslümanlar peygamberimizin bu konudaki sözlerini hatırlıyorlar, hatırladıkça da aralarındaki dargınlıktan dolayı mahcup oluyorlardı. Peygamberimizin aramızda dargınlık olduğunu bilmesi hiç iyi olmadı. Evet o duymadan bu sorunu çözmeliydi. Peygamberimiz şunu sık sık hatırlatmaz mı bizlere? Bir Müslümanın din kardeşine üç günden fazla küs durması ve karşılaştıklarında birbirlerinden yüz çevirmeleri helal olmaz. Bunların en hayırlısı önce selam verendir. Böyle der ya. Taraflar arasına girip bu meseleyi düzeltmemiz gerek. Bu saatten sonra onların da küs kalacağını zannet. Allah Resulü bunun için ayaklarına geldi. Haklısın. Haklısın. Peygamberimiz tatsızlık yaşayan tarafları huzuruna çağırarak, Aralarındaki uyuşmazlığı giderdi ve Medine'ye dönmek üzere vedalaşarak Kuba'dan ayrıldı. Demek bir elçisin. Evet. Kimin elçisi? Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed bin Abdullah'ın. Öyle bir adamı tanımıyorum. Aranızda bunu duyan var mı? <gülüyor> gerçek bir elçi olabilmen için gerçek bir devlete ihtiyacın var. Bunu sana kimse söylemedi mi? Üstelik Bizans topraklarındasın Haris bin Umeyr'in şehadet haberi Medine'yi yasa boğmuştu Peygamberimizin elçileri arasında ilk şehit edilen kişi Haris bin Umeyr idi Ve bu açıkça bir savaş ilanıydı Peygamberimiz hemen ashabını topladı Onlara Haris'in öldürüldüğü yeri ve onu kimin şehit ettiğini haber verdi Daha sonra da Müslümanlara savaşa hazırlanmalarını emretti Müslümanlar da derhal silahlanarak toplandılar. 128. bölüm. Peygamberimizin elçilerinden Haris bin Ümeyr'in vahşice katledilmesi sebebiyle ordu hazırlanmıştı. Allah rızası için savaşacak yiğitler aileleriyle vedalaşıyordu. Hazreti Cafer de bunlardan biriydi. Çocuklar, gelin bakalım buraya. Biliyorsunuz, ben yarın gidiyorum. Birbirinize destek olacak ve annenizi üzmeyeceksiniz değil mi? Baba, gitmesen olmaz mı? Ben seni çok özlerim. Burada bazı arkadaşlarım var. Babaları savaşlarda şehit olmuş. Şimdi sen de bir savaşa katılacaksın. Ya sen de dönmezsen? <gülüyor> gelin bakalım aslanlarım. Konuşalım Kardeşiniz daha küçük O anlamaz ama siz anlarsınız Bizler Allah'a inanıyoruz değil mi? Evet evet. Peki bize can veren kim? Allah Hepimizin önceden belirlenmiş bir ömrü vardır İnsanlar bu vakti doldurmadan ölmezler Yani savaşsalar Hatta yaralansalar da mı ölmezler? Evet oğlum Evet aynen öyle Öbür taraftan ömrü biten bir kimse Savaşa gitmese de yatağında ölebilir yani savaşa gidiyorum diye korkmayın Allah ömür verdiyse sağ salim dönerim yanınıza Öyle olsun ne olur geri dön <gülüyor> Siz dua edin düşmanı mağlup edelim O zaman hem size kavuşmuş hem de zafer kazanmış oluruz Neden savaşmak zorundasın ki? Savaşmasan olmaz mı? Oğlum biz savaşmayı sevmeyiz Ama bazı insanların kötülüklerini ancak böyle engelleyebilirsin Her savaşmasak daha büyük kötülükler yaparlar hem peygamberimiz bir ordu kurmuş. Bize bir emir vermiş. Şimdi ben katılmasam olur mu? Ee, olmaz, o, olmaz tabii. tabii. <gülüyor> Müslümanlar böyle durumlarda birbirlerine kenetlenirler. Kuvvetlerini birleştirirler ve duvar gibi dimdik dururlar. Evimizi yaparken şu duvarı beraber örmüştük. Ondaki taşlar gibi mi? <gülüyor> Akıllı olun benim. Aynen öyle. Orada kullandığımız taşlar tek başına küçüktü değil mi? Evet. Ama şu duvara bak. Ne kadar büyük. Kolay kolay yıkılmaz. Müslümanlar da böyle birbirine kenetlenirse hiçbir kuvvet onları devremez. Anlıyorum. Şimdi birlik olma zamanı. Bir araya geleceğiz ve kötü insanların iyi insanlara zarar vermesini engelleyeceğiz. Keşke ben de biraz daha büyük olsaydım. Seni yalnız bırakmazdım. Ah aslan oğlum. Biliyorum. Yanımda olsaydın beni korur kollardın. Burada da annenin ve kardeşlerinin sana ihtiyacı olacak yokken evin erkeği sensin tamam mı? <gülüyor> tamam baba... ...sen merak etme... Çok geçmeden Medine'de... 3000 bin kişilik bir ordu hazırlandı... ...aralarından birine yapılan haksızlığı... ...kendilerine yapılmış sayan... ...ve kötülüğü engellemek üzere... ...yola çıkan yiğitlerdi bunlar... Amr bin As'ın oğlu Abdullah, peygamberimizin yanına gelerek şöyle dedi. Ey Allah'ın elçisi! Bana cihadı ve gazayı mısın? Peygamberimiz, ey Abdullah bin Amr! Eğer sen sabrederek ve sevabını sadece Allah'tan bekleyerek savaşırsan, Allah da seni sabreden ve yaptığı mücadelenin karşılığını sadece Allah'tan bekleyen bir kişi olarak diriltir. ''Eğer gösteriş ya da övünmek için savaşırsan, Allah seni gösteriş yapan ve övünen bir kişi olarak diriltir.'' ''Ya Abdullah bin Amr, sen hangi hal üzere savaşırsan, Allah da seni o hal üzere diriltir.'' dedi. Bu arada bir adam söz aldı. ''Ey Allah'ın Resulü! Bazıları ganimet için savaşıyor, bazıları meşhur olmak için savaşıyor, bazıları ise gösteriş için savaşıyor.'' Allah yolunda savaşan kimdir? Peygamber Efendimiz kelime-i tevhid'i en yüce kılmak için savaşan kimse Allah yolundadır cevabını verdi. Başka biri şöyle bir soru sordu. Ey Allah'ın Resulü, hem sevap hem de şöhret için savaşan bir adam hakkındaki görüşün nedir? Bu adam ne kazanır? Peygamberimiz hiçbir şey kazanamaz cevabını verdi. Ancak adam ısrarla aynı soruyu tekrarladı. Bunun üzerine Peygamberimiz hiç şüphe yok ki Allah ancak samimi bir şekilde ve kendi rızasını kazanma niyetiyle yapılan ameli kabul eder diye karşılık verdi. Ashab-ı Kiram Şam'a doğru yola çıktıklarında Resulullah onları Veda Tepesi'ne kadar uğurladı. Peygamberimiz dostlarına şu tavsiyelerde bulundu. Ben size Allah'ın buyruklarını yerine getirmenizi, Yasakladıklarından sakınmanızı, yanınızda olanlara karşı iyi davranmanızı tavsiye ederim. Allah'ın adıyla savaşa çıkın. Allah'ın düşmanlarıyla ve Şam'daki düşmanlarınızla savaşın. Onların arasında manastırda insanlardan uzaklaşarak inzivaya çekilmiş kimseler bulacaksınız. Bu kimselere dokunmayın. Ayrıca şeytanın kendilerini yönlendirdiği kimselerle karşılaşacaksınız. Onları kılıçtan geçirin. Sakın bir kadını, bir çocuğu veya bir ihtiyarı öldürmeyin. Tek bir ağaç bile kesmeyin. Hurmalıkları talan etmeyin. Evleri yıkmayın. Savaşa katılamayanlar da askerleri uğurlamak üzere ordugaha gelmişlerdi. Allah yardımcınız olsun. Allah sizi her türlü tehlikeden korusun. Sağ salim bize geri çevirsin. Allah güç kuvvet versin. Amin. Hadi yiğitlerim. Yolunuz açık olsun Ordu harekete geçtiği zaman Abdullah bin Revaha Vedalaşmak için Peygamberimizin yanına geldi Ya Resulallah Allah size olan ihsanlarını Sabit ve devamlı kılsın Yardım ettiği Zafere kavuşturduğu insanlar gibi Sizi de muzaffer eylesin Peygamberimiz bu sözlere Ey Revaha'nın oğlu Allah seni de iyilikte en güzel şekilde devamlı kılsın diye karşılık verdi. Sizi ilk gördüğüm anda size Allah tarafından hayır verildiğini anlamıştım. Beni buna muvaffak kılan Allah'a hamdolsun. Hiç şüphesiz ki sen Allah'ın Resulüsün. Ya Resulallah, bana ezberleyeceğim, aklımdan hiç çıkarmayacağım bir şey tavsiye etsiniz. Peygamberimiz... ''Sen yarın Allah'a pek az secde edilen bir ülkeye varacaksın. Orada namazlarını ve secdelerini çoğalt.'' dedi. ''Ey Allah'ın Resulü, bana tavsiyelerini biraz daha arttırsan.'' Peygamberimiz, ''Allah'ı daima zikret. Çünkü Allah'ı zikir umduğuna ermede sana yardımcı olur.'' dedi. Peygamberimiz ordu için dualar ettikten sonra, ''Haydi Allah'ın ismiyle gaza ediniz.'' ''Allah'ın düşmanlarıyla çarpışınız.'' diyerek orduyu uğurladı. Ashab-ı kiramın kulaklarında peygamberinizden duydukları son cümleler çınlıyordu. Ölüp de Allah katında hayırlı bir mertebeye erişen kullar içinde, şehitten başka hiç kimse kendisine içindekilerle birlikte dünya verilecek olsa bile yeniden dünyaya gelmek istemez. Şehit, şehitliğin ne kadar üstün bir mertebe olduğunu gördüğü için dünyaya dönüp bir kez daha şehit olmayı arzular. Abdullah bin Revaha, Resulullah ile vedalaşırken duygusallaşmış ve ağlamaya başlamıştı. Kumandanlardan biri olarak adı geçen bu zatın ağlaması etrafındakileri şaşırtmıştı. Ey Revaha'nın oğlu! Neden ağlıyorsun? Vallahi ne dünya sevgisinden ne de ardımda bıraktıklarımı özlediğimden ağlıyorum Yüce Allah'ın kitabında geçen Ey insanlar sizden cehenneme varamayacak kimse yoktur Rabbin için bu kesin olarak hükme bağlanmış bir iştir ayetini Resulullah okurken işittim Cehenneme uğradıktan sonra oradan nasıl geri dönebileceğimi bilmiyorum Buna ağlıyorum Allah sizi bize sağ salim döndürsün Zafer haberleriyle gelin Allah korktuklarınızdan emin eylesin Ben Rahman olan Allah'tan bağışlanmayı diliyorum Kanları fışkırtan bir kılıç darbesiyle Yahut ciğerlerimi kasıp kavuran ok ile şehit olmak istiyorum Allah'tan şunu diliyorum ki Benim kabrime gelenler Allah bu adama doğru yolu göstermiş O da doğru yolu bulmuştur desinler Ordu yola çıkmıştı. Oldukça meşakkatli bir seferin arifesinde bulundukları her hallerinden belliydi. Resulullah'ın talimatı doğrultusunda kuzeye doğru ilerlediler. Haris bin Umeyr'in tek başına kat ettiği yollardan şimdi 3 bin kişilik İslam ordusu yürüyordu. Ve bugünkü Ürdün topraklarına ulaştılar. Müslümanların harekete geçtiğini öğrenen Bizans İmparatoru Heraklius... Hristiyan Araplardan oluşan 100 bin kişilik bir ordu hazırladı Düşmanın hazırlığını Haber alan İslam ordusu ise Maan'da konakladı Burada iki gece kaldılar Ve ne yapılması gerektiği konusunda Aralarında istişare etmeye başladılar Heraklius ordusunu toplamış 100 bin kişi var diyorlar Bizse topu topu 3 bin kişiyiz O kadar adamın karşısında ne kadar dayanabiliriz Bizansın gücünü bilmeyenimiz var mı? Biz bunu göze alarak buraya geldik. Karşımızda küçük bir kabile yok. Evet, evet, evet. Buraya niçin Allah'ın rızasını kazanmak için değil mi? Kaybedersek şehit oluruz. Kazanırsak Resulullah'ın huzuruna yüzümüz ak olarak çıkarız. Her halükarda kazanan biz olacağız. Evet, evet doğru evet, söylüyorsun biz, biz, olacağız. Olacağız. biz olacağız. Zeyd bin Harise geliyor. Yol açın. Komutanımız olarak son sözü o söyleyecek. Ey müminler! Buraya Allah'ın rızasını kazanmak ve Resulünün emrini yerine getirmek üzere gelmiş bulunuyoruz. Düşman askerlerinin toplandığı ve bize saldırmak üzere hazırlandığı haberini aldık. Sayıları bizden kat kat fazla. Biliyorsunuz ki Resulullah önemli mevzularda bizimle istişare eder. Ben de onun sünnetine uygun olarak sizin fikrinizi almak istiyorum. Ne dersiniz? Savaşmalı mıyız? Farklı bir taktik mi uygulamalıyız? Sizi dinliyorum Sayıları çok fazla Başarılı olamayız Rumlarla karşılaşmaktan vazgeçip şehirlerine saldıralım Böylece hem onlara gözdağı vermiş oluruz Hem de ganimet elde etmiş oluruz Karşımızda bu kadar büyük bir ordunun olacağını bilmiyorduk Bence durumu peygamberimize iletip onun fikrini almalıyız Belki bizi takviye kuvvetlerle destekler Belki de geri çekilmemizi söyler Abdullah bu konuda sen ne düşünüyorsun? Ey kavmim vallahi sizin şimdi istemediğiniz şey arzulayıp elde etmek için sefere çıktığınız şehadettir. Biz insanlarla sayı, kuvvet ya da çoklukla değil, Allah'ın bizi şereflendirdiği şu din kuvvetiyle savaşıyoruz. Gidin çarpışın, bunda muhakkak ki iki iyilikten biri ya zafer ya da şehitlik vardır. Reva oğlu doğru söylüyor. Eğer bu seferimizde düşmana galip gelmek kaderimizde varsa muzaffer oluruz. Yok. Eğer kaderimizde şehitlik varsa bizden önceki kardeşlerimize kavuşmuş oluruz. Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber! Allah ekber! Abdullah bin Revahan'ın bu sözleri ordudaki endişeyi giderdi. Askerler dualar eşliğinde savaş düzeni aldılar. Es-Sade Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.